أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم ربي بك من مذات الشياطين وأعوذك ربا يحضرون بشكل الله الرحمن الرحيم من جاء ابن حسنة فلو عشر من جاء ابن حسنة أمثالها فَمَنْ جَاءَ الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم الله عنا وتقبلوه Bizleri İslam fıtratı üzere yaratan ve İslamiyet üzere yaşatan ve bu cennet bahçelerinde, ravzalarda, ilim meclislerinde, zikir halkalarında toplayan Allah-u Teala ve Tefaddes nihayetsiz hamdü senalar olsun.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 burada Allah'ın dinini, şeriatini, kitabını, Kur'an'ını Habibini sünnetini inkar eden bir fert yoktur Allah'ın izniyle. Hüsnü zannediyorum sizlere. İçinizde bir kafir yoktur. Hep ehli sünnet ve cemaat mezebinden mümin müvahhit insanlarsınız. E bizler böyle bir cemaatte bulunmamız en büyük nimet bilmemiz lazımdır. Zira görüyorsunuz insanlar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 Onları kim çağırdı? Şeytanlar. Hangi şeytanlar? İnsan şeytanları. Minel cinneti ve nnas. Şeytanlar iki kısımdır. Cinlerden insanlardan. Şeyatü'l-insin eşeddü min şeyatinil cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarından nedir? Daha beterdir. Çünkü hiçbir zaman cin şeytanları bu milleti böyle açıktan kâfirler çağıramaz. Ancak kalbine vesvese atar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 kahr olsun şeriat diyorlar. Dikkat edin. Kahr olsun ne demek? Beddua demek. Şeriat ne demek? Kur'an demek, İslam demek, iman demek. İşte kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, gittiğimiz haclar, verdiğimiz zekatlar, kestiğimiz kurbanlar, bütün bunlar nedir? Şeriat. Bunu ben demiyorum. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Ve bütün lügatler, sözlükler, ansiklopediler, ne kadar tarif edici yayınlar var ise şerhati bu şekilde tarif edin. Estaizu billâh thumme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ahâ Habibim biz seni emri dinden olan şerhat yolu üzere yerleştirdik. Bu zamana kadar sen de kitap nedir, iman nedir bilmezdin ama biz şimdi seni şeriat üzere koyduk sen o yola uy. وَلَا تَتَّبُعَهْوَا اَلَّذ۪ينَ لَا عَلَمُونَ Sakın bilmeyenlerin hevalerine, heveslerine, keyiflerine tabi olma. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ minallah اللّٰهِ Çünkü o cahil insanlar Allah'tan sana gelecek azaptan, beladan şeycik dahi defedemezler, Kaldıramazlar. Sen şeriatı inkar ettin ne oldun? Kafir oldun. Ne Peki Allah sana ne yaptı? Azabı söz verdi. Ve seni yakaladı. Dünya azabıyla yakaladı, ahiret azabıyla yakaladı, kabirde yakaladı, cehennemde yakaladı. Şimdi bütün dünya bir araya gelse seni Allah'ın azabından kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Ama sen şerata iman ettin, Kur'an'a inandın. Bütün dünya sana harbaşt. Allah seni onların elinden kurtarabilir mi? Kurtarabilir. Kimin tarafı tutulmaklıktır? Allahımızın tarafı tutulmak. Kimin azabından korkulmaklıktır? Allahımızın azabından korkulmak. Ondan gayrı kimseden korkmak imanın şanından değildir. Ey <gülüyor> kullarım ancak benden korkun fe <gülüyor> insanlardan korkmayın benden korkun Kur'an-ı Kerim'de çok yerler. Ya <gülüyor> eyullezina aminu tekullaha hakka iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun Eyyallahi <gülüyor> inananlar ancak Allah'a güvensinler فَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا مُكُنْتُوا مُسْلِم۪ينَ Müslümansanız ancak Allah'a güvenin. Celile Celaluhu. O bize şerahat indirdi, Kur'an indirdi, vahiy gönderdi, din yolladı, emirler koydu, yasaklar koydu, helallar tayin etti, haramlar tespit etti. Biz nasıl ondan korkmayız da kalksın? O Allah'ın dinine kahrolsun deriz. Tövbe ya Rabbel Alem. Bu nasıl denir? Bu her nasıl yenir? Bu herze nasıl yenir? Bu bir ağza dile nasıl sorar? Ya Allah'ın verdiği ağızla, Allah'ın verdiği dille tutakla. Mevlaca hala ağzını kurutsa ne yapacak? Dilini çürütse ne yapacak? Çiğrük bezlerini çalıştırmasa, ağzın dilini döndürmese nasıl konuşacak? Mevla'nın verdiği nimetlerle, cishan ile onun şeriatine küfrebilecek Neuzebillah beddua edecek. Sen kime beddua ediyorsun? Acaba o beddua kime tutacak? Beddua edene tutacak. O kahrolsun dediğin dönecek dolaşacak, senin başına konacak. Kim şerahat kahrolsun dediyse o kahrolacak. Dünyada da kahrolacak, ahirette de azap olacak. Ve Allah'ın maruz olacak. Mutlaka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 sen ne kafir insan idin? Sen ne kafir insan idin? Sen ne zalim insan idin? İnneşşirke lez zulmün azîm En büyük zulüm nedir? Şirktir. Şirk nedir? Allah'a ortak etmektir. Bir helal haram etmektir. Bir haram helal etmektir. İşte Caziye Suresi. İşte 18. hadi. Rakam veriyorum. Suradı veriyorum. Numara veriyorum. Diyanetin bastığı mahallelere gidin bakın. Diyanet bu memlekette dini temsil eden resmi müessesedir. Diyanet bugün Türkiye'de dini temsil eden resmi müessesedir. Bunun yayınları vardır, matbuatı vardır, baskıları vardır. Gidin, diyanetin mehallerine bakın. Hiçbirine bakmazsanız ona bakın. O da aynı şeyi söylüyor. Tüm di'alina ke'ala şeriatin minel emri fettebi'a.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 Onun kelimeleri, hükümleri değişemez. Kanunları bozulmaz. سَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ Allah hüküm verir, onun hükmüne kimse takipçi olamaz. Onun hükmünün peşinde kimse bozucu olamaz. فَلَنْ تَدْلِلِي سُنْنَةِ اللّٰهِ Allah'ın kanununa asla değişiklik bulamazsın. فَلَنْ تَدْلِلِي سُنْنَةِ اللّٰهِ Allah'ın sünnetlerine, kanunlarına, emirlerine, yasaklarına değişiklik, dönüşümlük bulamazsın. Çünkü o ta ezelden ebede kadar neler olacağını bize bilen Allah'tır Geldiler. Ona göre kanunlar koymuştur ki kıyamete kadar insanları yönetecektir, idare edecektir. sütliman cennet hayatıyla yaşatacaktır. Tabi oldukları takdirde.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 Onun bir hükmünde düşünmeye yetkisi yoktur. Acaba demenin yeri yoktur. Hükümleri kesindir. Çünkü o hak ile hükmetmiştir. Estağfurullah, ve Allah'u yagzîbil Allah hak ile hükmeder. Doğruyu hükmeder. Emrettiği yerindedir. Hikmet üzeredir. Ve <gülüyor> alimun her şeyi bilendir. Hakimun her işi yerindedir. Hikmetlidir ve isabetlidir. Hatası yok ki itiraz edilsin. Yanlışı yok ki karşı gelinsin. Yersiz işi yok ki değiştirilsin. Hepsi yerli yerindedir. Onun yasak ettikleri, içkileri, kumalları, faizleri, fuhuşleri, zinaları, ribaları, esralleri, afyonları, eroinleri sair gıybetleri, iftiraları, bugün dünya 1400 sene geçmiş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 Allah'ın dediğini yapmak zorundadır. Amerika'sı da Rusya'sı da İstesin istemesin. Şerahat neyse hayat oradadır. Hayat oradadır. Yaşamak oradadır. Aksi takside insanlar birbirlerini yerler biçerler. Mevla'nın koyduğu hudud ve sınırlar ve okulbat, ceza kanunları hepsi isabetlidir. Hırsızın kolunun kesilmesinden... Zina edenin pekar yüz sopa vurulmasından, evli ise taştan recl olmasından, even iftira edene seksen sopa vurulmasından, başlayan adam öldürmeye kısas cezası veren şerahat-ı bugün geçerlidir, yürürlüktedir ve kıyamete kadar geçerli kalacaktır. Aksi takdirde bu insanların çoğu hırsız olacaktır. Bu insanların çoğu birbirini öldürecektir.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 Çünkü bana hakem olabileceği illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi bir topluluk Allah'ın indirdiği şeriatla gönderdiği hükümlerle hükmetmezlerse, mutlaka onlarda fakirlik yaygınlaşır. Bugün İslam şeriatı ile yönetilen Osmanlı ecdadımız kuş sütü kuru üzümle beslenirken.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 Ve bu millet inem inem inemekteyken hala kalkmış kahrosun şeriat diye Allah'ın dinine küfretmektedir. Bu zındıklar, bu mel'unler, bu zalimler. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا Allah اللّٰهِ فَوْلٰكُهُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Ben demiyorum, Maide Suresi, Kur'an'ı mahkemeye verin. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا Allah اللّٰهِ فَوْلٰكُهُ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 Bugün bütün dünyanın gavruna sorsanız şeraat nedir? İslam'dır, Kur'an'dır diyecektir. Ama Türkiye'deki Müslümanım ne sorsanız, o başka bir efendim, açılışı görecektir. Çünkü öyle öğretilmiştir. Şeriat ne değildir? Bunlara göre İslam değildir. Ya İslam nedir? İbadettir. Yani abdesttir, tevmümdür, kusüldür, namazdır, oruçtur, ağaçtır, zekattır. Ama şeraat nedir bunlara göre? El kesmektir, kafa koparmaktır. İşte bunlar şeriatı öcü ve umacı olarak millete yansıtmışlardır, tanıtmışlardır. Kendi örümcekli kafaları yüzünden, kendi bulanık fikirleri yüzünden millete, milleti şeriat düşmanı olarak yetiştirmişlerdir. Halbuki Karol'un şeriat diyenlerin içerisinde baktığınız zaman da başını örten kadınlara da rastlanmaktadır. Ne periyiz ne Baş Başörtüsü de nerededir? O da şeriattadır.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 Ama ne yapmıştır? Müsaade etmiştir. İpini uzun bırakmıştır. Hadi bakalım dolanın, dolaşın, bağırın, çağırın. Nasıl olsa kaçıracağımdan korkmuyorum. Hepinizin kırtlağını bir gün sıkacağım Allah. O ya da yatıracağım. bu buzun uzatacağım. Yumruk kadar topraklara da batıracağım. Hadi bakalım ne cevap vereceksiniz? Ne hesap vereceksiniz? Hiçbir düşünmüyorsunuz ya? Yine Estaizu billah Şura suresinde: "Selamun aleyküm dinînde vasiyet ettiğimi, Habibim sana Kur'an'da vahyet ettiğimi, İbrâhîm'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya aleyhissalâtü vesselâm emrettiğimi, nehyettiğimi sana da şeriat olarak yolladım." Allah buyuruyor. Bu da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 1400 sene evvel yaşamış olan Muhammed Mustafa'nın asrı ise sellem asrı saadetse, sahabenin devri ise, tabiinin asrı ise, tebe-i tabiinin müştehitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin nurlu devreleri ise, dönemleri ise, keşke ona dönsek isteriz, keşke! Ama dönemeyiz, geçmiştir. velakin lakin Resulullah'ın yaşadığı asra dönsek zarar mı ederiz? O sahabe gibi olsak zarar mı ederiz?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 İran'dan örnek alınacak bir düzen istemiyoruz. Çünkü İran'ın düzeni ne değil ehli sünnete göre şeriat değildir. Asla ve kata söylüyorum. Bak buradan her tarafa sesleniyorum. İran'ın düzeni şeriat düzeni değildir. Bugün İran'da müteah geçerlidir. İsteyen istediği karıyla bir saat nikah kıyar, yatar kalkar. Hasep nesep yoktur. İran'ın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 Kimin peşindeyiz soruyorlarsa Muhammed Mustafa'nın izindeyiz sallallahu ve sahabenin izindeyiz asr-ı saadetteki sahabenin tabi'in, tebe tabi'in, selef-i salihin geçmiş büyüklerimizin peşindeyiz var mı buna itirazınız? <gülüyor> e söylemeyen erizim var zaten şia dedik ya şialar Hz. Muaviye'yi sevmezler şialar on bin tane sahabeye kafir diyorlar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 Helalları vardır, haramları vardır, emirleri vardır, yasakları vardır. Misal suresinde miras taksimleri vardır, faraizleri vardır. Peki bunlardan birini inkar eden, itiraz eden, Hazreti Kuranda olan bir ayete bu yanlıştır, yerinde değildir, bu zamanda geçel değildir diyene ne demek lazım? Su talin gibi cahvirdir. Ölse cenazesini kılmam, Müslüman mezarlığına gömülmez, ruhuna dafa telkunmaz. Asla. Çünkü benim Kur'an'ı Allah'ımın indirdiği kitabından bir ayeti inkar ettiği için hepsini münkirdir ve kafirdir. <gülüyor> Dikkat edelim. Müslümanım diyen neye inanıyor, neyi inkar ediyor bilmesi gerektir. Amenti okuyanlar. Şimdi o topluluğa sorsanız deseniz ki siz şeratı biliyor musunuz? Bilmezler. Lugat manasını da bilmezler. İstilah manasını da bilmezler.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 çölleri geçecek yollara çıkmış bir kervansarayda konaklamış. Devenin üzerinde neler var? Efendim işte un um var, pirinç var maalese erzak var, azık var Kervanda kervandaki efendim millet buna bayılmış, bunu karşılamış, onlar da açmış, açıkmış, yiyecek bekliyorlarmış. Bu böyle deveyle, deve teve yükü erzak ile geldiği için o buyurun buyurun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 Ve bu da demiş ki ya şimdi yemekleri yedik de zikre geldi mi yatalım olur dersek ayıp olur bu ne kafil adam derler. E onun için biz de uyalım bunlara demiş. Uymuş. Ne çekeceğiz? Demişler har bir heft çekeceğiz. Har bir heft. Böyle de bir giriş duymadım ama demiş ben cahilim biriyim sorsam şimdi kayıp olur sesem ki ne bu tel bilmiyor musun falan? bunların hepsi zikir ehli bunların hepsi sofiri. onun için ben şimdi burada cahilliğimi ortaya koymama ne lüzum vardır ben de uyuyayım bunlara ne derlerse diyeyim Karbire, bir, ev, kar bir ev, sallana sallana kar çekmişler çekmişler yatmışlar uyumuşlar sabah kalkmış bu hadi ben gidiyorum bana efendim alas aldık size alas aldık bana güle güle eee devam nerede ya sen deli misin demişler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 Demiş ki lanet olsun kör taklitçiliğe Hah İşte bu laf ibret olsun bütün aleme Lanet olsun kör ya ağzından çıkanı kulağın duysun Kahrolsun şeriat tövbe ya Rabbi Şeriat dediğin ne be Şeriat dediğin ne Kur'an'ın ayeti Allah'ın dini düzeni Nesini inkar ediyorsun Nesini beğenmiyorsun Neyine itiraz ediyorsun Ben bu hususta külliyede 2 saatlik bir sohbet yapmadım mı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 Evet kardeşlerim. Bunlar zavallılardır. Bunlar biçarelerdir. Bunlar Allah ıslah eylesin. Allah hayırla hidayet eylesin. Şuurle mücehhez eylesin. İslam nuruyla menevver eylesin. Biz bedduacı değiliz. Biz duacıyız. Ama yine de biz ne diyoruz? Hayırla ıslah eyle ya Rabb'i diyoruz. Ama Mevla bilir nasıl ıslah edeceğini. Bize sormaz. İbrahim A.S. ne dedi? Ya Rabbi sen şu kurtları ıslah ile dedi kuzularıma saldırıyorlar bir de sabah oldu baktı vadi kurt leşi serilmiş Rabbi ben sana ıslah dedim bunları gebert demedim mevla burada kurdun ıslahı böyle olur ben ne bileyim Allah adamı neyle ıslah edeceğini ben dua ediyorum Allah ıslah eylese he şu zavallılara bak şu bilkarelere bak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 bilin ki Allah'a da harp açtınız peygambere de harbi ilan ettiniz e bacak kadar boyunuzda Allah ile harp edebilir misiniz? bastı bacaklar yarım metre ile bir buçuk metre arasındaki insanlar iki metre boyunuz bile yok siz nasıl Allah ile harp edeceksiniz cüceler He? nasıl Allah ile edeceksiniz sizin işiniz firavundan daha saçma sizin haliniz Nemrut'tan daha berbattır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 Allah'a inanıyor da diyor ki ben yerlerin ilahıyım o göklerin ilahıdır. Bunlar yerleri de gökleri de sahiplenmiş Allah'ın dinine hiç yer vermiyor. Öyle bir şirk içerisinde He? Allah ile harbi ilan ediyor. Firavun. Nemrut İbrahim aleyhisselamla ile harbi ilan ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbisi ile harp açıyor. Havaya ok atıyor havaya. Niye? Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın ilahını vurayım diye ok atıyor Mevla meleklerine buyuruyor gel benim meleklerim adamın okunun ucunu biraz kanla bulaştırın da boş dönmesin ok kanlı dönüyor vurdum onu diyorsun serseriz Nemrut vurdum onu diyor neyi vuruyorsun kimle harb ediyorsun sen İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki senin ilahından diyor bir harp etmek istiyorum diyor Nemrut doğunun batının o zaman tek kralı dünyada tek hükümdar başka bir kral yok dünyada tek Nemrut var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 Şimdi sivrisinekler uyuzu çıkmış. Adam usuruyor da hiç, onun iğnesi kırılıyor, bir şey yok. Ama öyle iğne, böyle büyük sivriler var, bilir misiniz hiç? Böyle tavul gibi şişiriyor. Bunlar öyle de değil, bunlar... Uuu, kurban olduğum Allah'ımın, ebabil kuşları mı yok, sivrisinekleri mi yok, neleri yok Allah'ımın? Orduları çok Allah'ımın. ''Ve <gülüyor> mâ e'lemu cünûde rabbike illahu Rabbinin ordularını ancak o bilir Allah buyuruyor.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 Yapar bunu ya, yapabilir. Sen uykuda ağzını bile açıyorsun yarım metre haberim var. Sen bu Allah'a ile harbi ilan ediyorsun. Vay bacaksız var. Halbuki bir sivrisineklik için var, o da fazla gelir. Topal sivrisinek bile işini bitirirsen. He?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 Selamun aleyküm, la nebtekil caleyhi işimiz yok, ayet böyle söylüyor. Efendim, kıyafetimize takılıyor, sarığımıza, çakalımıza takılıyor. Bizim arkadaş da duymuş, ona diyor ki, sen layık mısın diyor. Evet diyor, layıksan diyor, susmasını bil diyor. Demokrasi var ya, hürriyet var ya, memlekette insan hakları var ya. O zaman susuyor, Vuuu! diye diye susuyor. Ne desin, bu sefer layık elden gidecek. Konuşursa demokrasiyi çiğneyecek çünkü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 Noksanlığa ve cevale gidiyor inşallah. Bundan sonra İslam devamlı ilerlemeye ve galibiyete yürüyor, ve hakimiyete yürüyor. Bunu Kur'an böyle ilan ediyor. Estağfirullah. İnnellezine yuhadunur. <gülüyor>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 Eyy Isaaleyhisselam beklenmektedir ve gecenin gündüzün girdiği her yere İslam'ın hakimiyeti beklenmektedir. İnne hada'd-din lehadufu ala ma edhul ala ileyli Şu dinim mi bil İslam. Gecenin girdiği her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. Resulullah buyuruyor. O vadi ilahi, o vadi nebevi tahakkuk edecektir. Rabbimiz destuğil de billah. Luridun liyudifu nurallahi bi afwahihim yaqab Allah Allah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 Allah da karar verdi ki mutlaka nurumu tamamlayacağım diyor. Kafirler istemese de ben nurumu tamamlayacağım. Dinimi hakim kılacağım. Çatlayın da patlayın. Ben Rasulü'nü Muhammed Mustafa'ımı doğru yolla hak bir dille yolladım ki neticede onu bütün dinlere galip kılacağım. Müşrikler istemese de bunu yapacağım Allah'ım. Benim dediğim olur. Dünya benim Allah'ım. Mülk benim, hüküm benim. Sizin dediğiniz olmaz. Sen efendim kalkmışsın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 ki neticede dünyaya dostlarım sahip olacaktır Allah buyur. Bunu duysunlar da boşuna yorulmasınlar. Estaizu billah. وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَيَ رِزُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ İnne ve hada le min rabbidin ve ma illa Tevrat'tan sonra şu burada da yazdın ki dünyanın doğusuna batısına salih kulların varisi olacak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 niye bu acındığını bilmiyorsun ya şeriat sana Allah'ın rahmeti gönderildi peygamber sana rahmet yollandı zaten sen niye bu rahmeti tepiyorsun ya yağmursuz kaldın mı nasıl bas bas bağırıyorsun deneden çıkmış balık gibi bacak vuruyorsun çirbuluyorsun aman yağmur yağsın. işte rahmettir Allah'ın rahmeti Kur'an yağmurdan yağmurları yağdıran o Kur'an o Kur'an o şeriat ki yağmurlar onun nürvetine yağıyor o senin rahmetindir o senin suyundur o senin nefesindir o senin hayatındır ya canındır ya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 Sene sonudur, Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşıdır. Allah kavuştursun nasip eylesin. Efeni kardeşlerim bizim milletimiz günün aynı şaşırmıştır. Bunlara sorsan Şevval bilmez Şubat bilir. Bunlar maaşlarını hangi ay alırsalar o ayı bilirler. Veler deseler ki Şevval'in onun da maaş alacaksın hepsi Şevval'i ezberlemiştir. Ama dinum dinarum, dinleri dinarları olmuş. Kıble-tü Übn-i kıbleleri, karıları olmuş ahir zaman ümmetleri için Şevval Zülkâ'da mevzubahis değildir. Onlar parayı hangi ay gün alacak o saati bilirler. Halbuki dinimiz neyledir? Gökteki hilalledir. Şimdi Şevval ayı girmekle ne girmiştir? El-Hacc ve malumat. Hac Haç ayları girmiştir. Haccın ihramına girmek isteyen bu günden gidip ihrama girebilir. Ramazan'da haç ihramına girilmiyordu. Bu ay şevvaldir. Haç ayı iki buçuk ay, iki ay 10 gündür. Şevval, Zülkadir, Zülhidcenin onuna kadardır. Bak bu aylar dinimizin aylarıdır. Dinimiz bunladır. Orucumuz neyle? kökteki Ramazan ile değil midir? He? Haccımız neyle? Kestiğimiz kurban hangi günde? Zülhidcenin onuna göre değil midir? Bütün bunlar dinimizin hesaplarıdır. Allah'ımızın takdirleri ve ayarlarıdır, bunları iyi bilelim, ayımızı günümüzü tespit edelim, şimdi onuncu aydayız, kıymetli haç ayına girmiş bulunmaktayız, kumbare bir ayda altı gün nafile oruç vardır.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 O benimle işidir, benimle gör. Artık okulun benden ayrılmaz. Allah buyuruyor. Bundan dolayı nafileler insanı Allah'a yaklaştıran en yakın vesiledir. Estaizubillahi ve ma'am valukum mel hauladukum billeti tuqarribukum indana zulfa illa men amena amil'salihah. Sizin mallarınızın çokluğu, evlatlarınızın bolluğu sizi benim yanımda manen yakınlık kazandırmaz. Ve sizi bana yaklaştırmaz.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 çekirge bacağını ağzına takmış hediye getiriyor. Caat Süleymana <gülüyor> yem el harb kamratun biricli caradetun kat canet fi fiha terannemet bi lisahil halikailaten inel hadaya ala miktari muhtiha. Halbuki a yuhda ila al insan qimatu kanet hadiyetu dunya ve ma fiha.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 Seniden sevgili varlığı neydi diyelim, uykuldu, onu terk ettin. Benim için, ha ben sana göre ölçerim o işi. Bana göre ölçsem, hiçbiri yakışmıyor. Ama sana göre ölçtüğüm zaman, uykuyu terk etmek herkesin işi değil. Herkesin işi, er. Yedi milyar insan var, kaç kişi gece kalkar tereddütçide? Sayarsın tane tane, vilayetlerde bir tane çıkıyor bazı yerde yani. Onun için, ne yaptın? Sen efendim, zekatı bitirdim. e sadaka veriyorsun.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 adam kalkmış ne diyor altı günü de kazaya niyet edebilir miyim yahu zaten mübarek bir bir daha ramazana kadar kazalarını tut ya. altı günü de ne sattın ki zaten altı gün peş peşe tutmak şart değil ister altı gün sıralı tut ister pazartesi, perşembe, yağmur, biz 13-14-15'ten tut sünnet günlerinde zaten ne edersek 10 gün eder ayda dolayısıyla altı gün nafileden eden Allah için hediyeni yap ondan sonra kazan borcum var ise zaten öde bir sene yolu var nafileleri böyle ayrı olarak tutalım. Mesela kaza namazı olanlar sünnetleri, nafileleri nasıl kılalım? Ayrı niyetlen kılalım. Hem kazaya hem sünnete hem nafileye böyle karıştırıp efendim ifsat etmeyelim. Amellerimizi iptal etmeyelim. Niyetlerimizi doğru becerelim. İnşallah Qur'an'da muvafık olalım ve kabul olunalım inşallah. Ondan sonra gelelim Mekke mükerremeden Medine'ye vereden. Buradan da çok cemaatler beni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 Son bayramdan sonra hepsi döndüler Mekke'ye hadçi beklemek için bir daha Medine'de bir tavafa giriyoruz yarıdan fazlası Türk sanki İzmit cemaat her taraf cemaat olmuş ya bu bizim Müslümanlar çok maşallah elhamdülillah Dinle sahip Allah sayılarını artırsın nazardan muhafaza etsin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 bir Ramazan ömresi nasip oldu, yetiştirdik. Cuma saatinden evvel bitirdik. Evet, Resulullah buyurdu umretun fî Ramazan te'adilu Ramazanda bir ömre yapmak benimle beraber bir haç yapmak kadar sevaptır. Bak, Peygamberin haççı kadar sevap, beraber. Bir kadın geldi ya Resulallah, ben haççı kaçırdım seninle, çok üzülüyorum. Resulullah Efendimiz kaç kere haç yaptı zaten, bir kere hat yaptı. Onu da kaçırmış kadın, yanıyor. Rasulullah Efendimiz buyuruyor? Ramazanda ömre yap, benimle hacca yetişirsin diyor. Onun için Ramazan ömresine biz bir günde kalsa gidiyoruz, değer veriyoruz. Ramazan-ı Şerif ümresinde, Merve Tepesi'nde sahi bitirdiğimizde yaptığımız duamızda ömre kime hediye ettik? cemaata hediye ettik. Yani hepinize bir Ramazan ömresi sevabı e, Hoca evvel herkese hediye sana ne kaldı?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 Ramazan ömresini size hediye ettik. Cuma'yı kıldık, Mekke'den hareket ettik. Tekrar Medine'ye geldik. Bayram gecesi Medine'mle i geçirdik. Ve bayram sabahı Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan sonra selamlarınızı verdik. Bilvekale, Resulullah Efendimiz'in bayramdan tebrik ettik. O haydir, diridir kabrinde işitiyor, görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok alimler ve birçok veliler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 Beş bin melek indi o vadiye. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Estağfurullah. ve lekad bi bedrin ve endüm edille. Siz zelil iken, hakir iken, fakir iken Allah size Bedir'de yardım etti. 313 kişiyi binlere hakim etti, galip etti. Ya Rabbi bugün de Müslümanlar bu zillet içerisinde sen acil yardımından nusretinle teyit eyle ya Rabbi.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 وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا وَالْاَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın.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 ve Efendimiz'in halaları süt i Halime validemiz ve Rasulullah'ın oğlu İbrahim ve Rasulullah Efendimiz'in on bini aşkın sahabeleri hepsi Cennetül ül ziyaretleri yapıldı bayram sabahlarında elhamdülillah ve sizlere o huzurlarda dualar yapıldı dünyadaki en faziletli mezarlık Cennetül ül el-hücûnü vel-bek'i' yukhedu bi fil-cennet Medine mezarlığı ile Mekke mezarlığı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 Bayramın üçüncü gününden sonra bir ümre daha nasip oldu. Beş gün kaldık ama beş senelik iş oldu. Yani başka zamanlar bir ay kalıyoruz yan gel yatıyoruz. Şimdi çok iyi, bereketli oldu. Ve Mekke-i yine mültezem ki Kabe'nin kapısı ile Hacer-i arası iki kişi zor sığıyor. Polis orada duruyor Hacer-i Lesved'in başında. Adamı çekiyorlar, İşte bu İzmit'ten olan kardeşlerimiz arkamda durdular engel oldular milleti evem çekiştirmeden bizi oraya soktular orada bir iki dakika duralım derken yarım saat nasip oldu kaldık orası çok küçüktü mültezem Resulullah'ın yüzde yüz dua kabul olacağını hadiste vaat etmiştir ve niyet ettim ya kendime çok dualarım var dedi dedim olur belki çekerler geri şimdi biz önce cemaate yapalım Bir de onlara söz verdik sonra bize yaparız sizin dualarınızı yaptık Hac el öptü. öptük elhamdülillah evet Rasulullah burada Hacer-i Allah'ın sağ mesabesindedir. Dünyaya onu yolladı, cennetten indirdi. Kullarıyla onunla musaaf ediyor. Hacer-i öpen Allah'ın kudret elini öpmüş gibidir. Orada da dualar nasip oldu. Elhamdülillah. Altınoluğun altı, hatim denen o mermerin içi Kabe'nin içidir. Orada uzun kalmak zaten daha kolay. Dualarımız yapıldı elhamdülillah. Rasulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İn akwam <Sessizlik> bil Madi'ne galfana, ma salakna şebn ve la vadiya illa humana. Madi'ne de arkamızda bir takım insanlar bıraktık ki cihada çıktık. Hangi vadiden geçtik?